Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.